Rabıta şirk midir? Dinimizde rabıtanın yeri var mıdır der izleyicimiz. Evet hep hassas sorular geliyor tabi. Evet. Rabıta tasavvufta bir yöntemdir. Rabıtayı şöyle anlarsanız şirk olmaz. Yani şu an buradayız. Kendimizi Kabe'de hissetmek. Evet. Edelim. Ne oldu manen bir değişiyoruz değil mi? Resulullah Aleyhisselam'ın kabri başında olmayı hissetmek gibi rabıta kurduğumuz bağlantı, rapt, rabıta zaten bağlantı kurmak. Tasavvufta da e, kendinizi e, çok değer verdiğiniz Şeyh Efendi'nin huzurunda, e, bir güzellik içinde hissetmeniz ise bu caiz olur. E, onun ötesini bilemem. Yani benim anladığım tasavvufun da, Evet. Anladığı rahibe şekli böyle olması lazım. İleriye gidildiği takdirde tehlikeli olur. Yani kendisinden ders aldığınız, efendim çok sevdiğiniz, ahlakı mükemmel, ehli sünnet kanaatına sahip, Kur'an ve sünnet hizmetinde olan bir şahısla birlikte olmayı düşünmek dediğinizde bu rahibe caizdir. Buna kimse itiraz edemez. İleri giderseniz tehlike olabilir.